Kızılderin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Yeni araştırmalar son birkaç yılda dünya çapında meydana gelen en şiddetli hava olaylarından bazılarının iklim krizi nedeniyle çok daha olası hale geldiğini ortaya koydu. 2021 ve 2022'deki aşırı olayların analizi bu aşırılıkların çoğunun küresel ısınma nedeniyle daha da kötüleştiğini ve insanlar fosil yakıtları yakarak iklimi değiştirmemiş olsaydı bazı durumlarda hava olaylarının şiddetinin bu noktalara çıkmayacağını ortaya koydu. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklaması ve petrol fiyatlarını sınırlaması Rusya'ya tahmini olarak günde 160 milyon euroya mal oluyor ve bu rakamın 5 Şubat'a kadar uygulanacak ek tedbirlerle günde 280 milyon euroya çıkması bekleniyor. Avrupa Birliği'nin 5 Aralık 2022'de yürürlüğe giren Rus deniz petrolüne yönelik yasağının etkisini değerlendiren Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi, CREA, bulguları Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelirin büyük ölçüde yasak nedeniyle düştüğünü ortaya koyuyor. Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne getirdiği yasak, Putin'in savaşını finanse eden Avrupa fonlarını ortadan kaldırmak için atılmış sıra dışı bir adım. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre, 2022 Dünya okyanuslarında şimdiye dek en yüksek sıcaklıkların kaydedildiği yıl oldu. Okyanus sıcaklıklarında kaydedilen bu artış, insan kaynaklı emisyonların gezegenin ikliminde yaptığı derin ve yaygın değişiklikleri gözler önüne seriyor. Sera gazı emisyonları nedeniyle tutulan fazla ısının %90'dan fazlası, Okyanuslar tarafından emiliyor ve 1958'de başlayan kayıtlar 1990'dan sonra ısınmanın hızlanmasıyla birlikte okyanus sıcaklıklarında amansız bir artış olduğunu gösteriyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları dünyanın hava durumu üzerinde önemli bir etkiye sahip. Daha sıcak okyanuslar havanın aşırı ısınmasına katkıda bulunarak daha yoğun kasırga ve tayfunlara ve havada daha fazla neme yol açarak daha yoğun yağmur ve sellere neden oluyor. Daha sıcak sularda genişleyerek deniz seviyelerini yükseltiyor ve kıyı şehirlerini tehlikeye atıyor. Okyanusların sıcaklığı doğal iklim değişkenliğinden atmosfer sıcaklığına kıyasla çok daha az etkileniyor. Bu da okyanusları küresel ısınmanın inkar edilemez bir göstergesi haline getiriyor. 2022 yüzey hava sıcaklıkları için kaydedilen en sıcak 5. yıl olarak açıklandı. Küresel hava modellerini etkileyen Pasifik merkezli iklim döngüsünden daha soğuk, Aşaması olan La Nina'nın üst üste üçüncü kez kaydedildiği görülüyor. El Nino geri döndüğünde ise küresel hava sıcaklıkları daha da yükselecek. Yeni okyanus ısısının analizini ortaya koyan Uluslararası Bilim insanları ekibi şu sonuca vardı. Dünyanın enerji ve su döngüleri, insan faaliyetleri kaynaklı sera gazı salımları nedeniyle derinden değişti ve dünyanın iklim sisteminde yaygın değişikliklere yol açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Planlama Ajansı ve Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akdeniz'de doğayla birlikte yaşamak buluşması 18 Ocak'ta yapılıyor. Etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsiz. Ahmet Adnan Arslan, Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte 7 farklı ülkeden birçok akademisyen, kent yöneticisi ve uzman isim bir araya geliyor. Buluşmada enerji, gıda, göç ve iklim krizlerinin eş zamanlı olarak yaşamanın getirdiği sorunlar ve bunların çözümleri konuşulacak. Etkinlik 3 oturumdan oluşacak. Değişen dünyada Akdeniz, konuda ilk oturumda çağımızın küresel krizi ve belirsizlikleri ele alınacak. Akdeniz'de bölgesel miras ve ekoloji başlıklı ikinci oturumda bölgesel, doğal ve kültürel mirasın öncülüğünde sürdürülebilir kalkınmanın taşıyıcısı olan Nehir havzaları tartışılacak. Son oturum olan İzmir ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeyse bu hedeflerin yerleştirilmesine dayalı yeni yönetişim planları değerlendirilecek. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Cunda arasında bulunan ve nitelikli doğa koruma alanı olan Tavuk Adası'nın iş insanı Dikran Masis tarafından turizm bahanesiyle ranta açılmasına karşı görülen davada bilirkişi raporu açıklandı kişi heyeti Masis'in projesinin kamu yararına aykırı olduğu sonucuna vardı ve olumsuz görüş sundu. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içerisinde yer alan Tavuk Adası 17 dönüm büyüklüğe sahip. Adanın 14 dönümü inş insanı Masis'e ait. Geri kalan 3 dönümlü kısım ise Maliye Bakanlığı mülkiyetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli. Masis'in şirketine 49 yıllığına ise kiralanmış. Kiralanan bu bölümde harabe halindeki Aziz Yahya Iones Prodromos Manastırı bulunuyor. Şirketi 15. yüzyıldan kalan ve kültür mirası niteliğindeki bu manastırı yeniden inşa etmek için 28 Temmuz 2020 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin almış. Şirket manastırı müzeye çevireceğini belirtse de adaya günübirlik turistik işletme kurmayı amaçladığı iddia ediliyor. Masis'in konsept proje diye tanımladığı ve içerisinde restoran, kafe, seyir teraslarıyla ticari işletmeleri de barındıran projenin inşaatına 10 Nisan 2022'de başlandı. Tarihi kalıntılarla dolu adaya ağır iş makineleri sokulurken hafriyat manzerelemeleriyle kıyı dolgusu yapıldı ve kıyı kenar çizgisi değişti. Ayvalık koruma girişimi inşaat başladıktan sonra 18 Nisan 2022 tarihinde rapor yapı ruhsatlarını veren Ayvalık Belediyesi'ne dava açtı. Koruma Kurulu'nun projeye onay veren kararı da 3 Ağustos 2022'de yargıya taşındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na karşı açılan davada Balıkesir 2. İdare Mahkemesi keşif yapılmasına karar verdi ve bilirkişi sonucu ortada. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.